Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm. Qâle fema khatabukum eyyuhel murselûn. İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere, ''Acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler?'' dedi. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın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 Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavuna göndermiştik. Firaunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firaunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu.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 O rüzgar üzerine uğradığı her şeyi mutlaka kül gibi dağıtıyordu. Ma Thamud iz qil lehum temettu hatta an amri rabbihim fe'ahadhathum as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 وَالْسَّمَاءَ <Sessizlik> Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz ki biz onu genişletmekteyiz. وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz. فَفِرُّ اِلَى اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ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 Ma uridu minhum mir rizqi wa Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum. İnna Allahu huvar razakuzul-kavvetil metin Şüphesiz ki rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır. Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler.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 Bismillahirrahmanirrahim Wa at-tur Wa kitabin masquor Firaqin manşoor Wa albaytil ma'moor Wa sqafil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 Ma lehu ona engel olacak bir kuvvet yoktur. Yaumatemurussamaa u muraa wa tesirul cibaalu seyraa O gün gök sarsılıp çalkalanır. Dağlar yerlerinden oynayıp yürür. Ve veylun yevme izil <Seynep> o gün peygamberleri yalanlayıp daldıkları batakta oyalanıp duranların vay haline. O gün onlar itile kakıla cehennem ateşine atılırlar. Hâzihîn <Sessizlik> Onlara şöyle denir. İşte yalanlamakta olduğunuz ateş budur. Efe sihrun em entüm la tubasirûn. Yuslevhâ fasbirûn.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 İnnel muttakina fi cennatin Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve nimetler içindedirler. Bekihine bima atehum rabbuhum ve veqaahum rabbuhum azabal cehîm Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle şükran sürmektedirler. Rableri de onları cehennem azabından korumuştur. Kul ve Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için denir. Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmaktadırlar. Biz onları iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz. وََّذينَ آممَنُوا وَتَّبَعَتهُمْ ذُِّيَتهُم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 Onlara cennette canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol veririz. <Sessizlik> Onlar orada birbirlerinden bir kadih alıp verirler ki onda bir saçmalama ve günaha sokma yoktur.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 قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم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 ''Sen bir kahin ve bir deli değilsin.'' ''Em yekûlûne şâirunne terabbesu bihi raybel menûn?'' ''Yoksa onlar senin için o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine çarpılmasını bekliyoruz mu?'' diyorlar. ''Kul terabbesu fe minel muterabbisîn.'' Sendeki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felaketlere çarpacak? <gülüyor> Yoksa onlara bunu akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midirler? E miyakulun tekvale bel Yoksa onlar bu Kur'an'ı Muhammed kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır. Onlar iman etmezler. Felliyetu bihadisin mislihi in kanu sadikin eğer onlar doğru sözlü kimselerse, o Kur'an gibi bir söz getirsinler. <gülüyor> Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir? <gülüyor> Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar?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 اَمْ <gülüyor> لَهُمْ Yoksa onların bir merdivenleri var da onun üstünden mi ilahi vahyi dinliyorlar? O halde dinleyenleri açık bir delil getirsinler. اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ Yoksa kızlar Allah'ın da oğullar sizin mi? Em <gülüyor> tes'eluhum <gülüyor> Yahut sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar borçtan dolayı ağır bir yükün altına mı girmişlerdir? Em'inde humul yektubun.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 <Sundan> Subhanallahi amma yushrikun Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. Ve eyirau tisfam minas samaa'i saqiqa yakulu sahaabun <Sundan> narkum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 يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve onlara yardım da edilmeyecektir. وَاِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Şüphesiz ki zulmedenler için bundan önce de bir azap vardı. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ Ey Muhammed! Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.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 Sureye, yıldızlara yemin edilerek başlandığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Ve'l necmi izâ hevâ Mâ dalle sahibukum ve mâ gvâ Ve mâ yantıq anil hevâ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 ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان طاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى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 E fate marunuhu <gülüyor> ala ma Muhammed'in gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey kafirler, şimdi siz onunla gördüğü şey hakkında tartışmaya mı giriyorsunuz? Wala <gülüyor> qad raahu nazlatan ukhra min dasidaratil İndehâ cennetul mevvâ. Andolsun ki Muhammed, onu asıl şekliyle bir defada sidre-i müntehanın yanında gördü ki, barınılacak cennet onun yanındadır. İz yeğşe siderate yavşâ, mâ yeğşâ, mâ ve mâ tağâ.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 Asma'um semaytumu an tum ve ababukum semaytumu an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 Yoksa her unduğu şey insanın mı olacak? Ahirette, dünyada yalnız Allah'ındır. Ve kam mim mlekin fi s-ma-wat la tuğni ş faat illa m-ba'd-ei y Allah. <gülüyor>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 اِنَّ <Gülüyor> الَّذ۪ينَ <Gülüyor> Gerçekten ahirete iman etmeyenler, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar.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 Fa'ariz amm towla al zikrin a ve olam yurda illa hayat dünya. Ey Muhammed, sen bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere aldırma. Dalik ma balguhum min al ilm.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 Ve lillahi ma fi's-semawati ve ma fi'l-ardi yeczi'ellezine esao bima amilu ve yeczi'ellezine ehsenu Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sonunda o kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracak, iyilik yapanları da daha iyisiyle mükafatlandıracaktır. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلممُ بِكُم إذ أَ مِنَ الأرض وَإِذْ أَُمْ أَجةُ فيِي بقُونُ مهاتِكُمْ فَل تُزَكُ فسَكُم فَلا تُزَك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 Gayb'ın bilgisi onun yanında da gerçeği o mu görüyor? Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitaplarındaki şey kendisine haber verilmedi mi? ALLA TEZIRU VAZIRATE VIZRA OHRA HİÇBİR GÜNAH GER GÜNAH YÜKÜNÜ YÜKLENMEZ VE AN LEYSE LİL İNSANE İNNE MESA VE AN NESYEHU SOFE YURA YUMMA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 Şüphesiz ki öldüren de dirilten de odur. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَا مِنْ نُقْفَةٍ اِذَا Doğrusu ana rahmine dökülen bir damla sudan erkek ve dişi iki çifti o yaratmıştır. Ve an ne Gerçekten ölümden sonra tekrar diriltmek de yalnız ona aittir. Ve ennehu ve Şüphesiz ki zengin eden de varlıklı kılan da odur. Ve ennehu huve rabbuş Doğrusu Huza'a kabilesinin taptığı Şi'ra yıldızının Rabbi de o'dur. Şüphesiz ki ilk Ağıt kavmini ve Semud kavmini o helak etmiş, onları geri bırakmamıştır.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 o, Lut kavminin altı üstüne gelen beldelerini de yere batırmıştır. Artık oraları kuşatan azap kuşatmıştır. فَبِأَيِّ اٰلَاءِ Ey insan! Artık Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun? هَذَا نَذ۪يرٌ bu peygamber de ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. اَزِفَةِ الْاَزِفَةِ لَيْسَ لَهَا min دُونِ اللّٰهِ Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açıklayacak olan yoktur. اَفَ min hadal الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ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 Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve bu sürüp gelen bir büyüdür derler. Ve kezzabu <gülüyor> Onlar peygamberi yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Ama her işin karar kılacağı bir sonucu vardır. وَلَقَدَ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا ف۪يهِ Andolsun ki onlara kendilerine inkardan alıkoyacak haberler gelmiştir. Hikmetun daligatun fe mâ tuğninnudur. Bu haberlerin her biri tam biri hikmettir. Fakat kafirlere uyarılar fayda vermiyor. Fetevelle anhum. Yevme yed'udda'i ilâ şeyin. Ey Muhammed! O halde onlardan yüz çevir. O gün davetçi olan İsrafil onları görülmemiş, tanınmamış bir şeye kıyamet gününün hesabına çağırır. Huşşan ebesaruhum yehrucune minel ejdafi keennehum ceradun munteşir. Onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde etrafa yayılmış çekirgeler gibi kaberlerinden çıkarlar. Muhta'in ila da'i يقول Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kafirler bu zor bir gündür derler.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 أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر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 Böylece iki su takdir edilmiş olan bir iş üzerinde birleşti. وَحَمَلْنَاهُ عَلٰى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ Biz Nuh'u tahtalardan yapılmış ve çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık. تَجْرِبِ اَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ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 Benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu? Ant Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Ad kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu? İnna arsalna aleyhim rihan sarsarra fi yawmin ihsin mustamir tanzi'un <tuhat> nas ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir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 Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Kezzebet semudu bin nudur. Semud kavmi de kendilerini Allah'ın azabına karşı uyaran peygamberleri yalanladılar. Fekalu... <gülüyor>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 ''İnna erselnâ aleyhim sayheten vâhideten fekânû keheşîmil muhtadır.'' <gülüyor> Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdik de, onlar davar ağlındaki kurumuş ot gibi oldular. ''Velekad yessernel kurânel i̇z fehel minnûr.'' <gülüyor> zikir andolsun ki biz kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık fakat düşünüp öğüt alan var mı kadzebet kavm lut bin nuzur inna ersalna aleyhim hasiben illa al lut en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 Şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımıza uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşılayıp yalanladılar.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 وَلَقَدَ صَبَّحَهُمْ بُقْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوْقُوا عَذَابِي ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik kir Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık fakat düşünüp öğüt alan var mı bu bana andolsun ki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 onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi vardır ki, azaba uğramayacaksınız? Em yekulûne nehnu Ey Muhammed! Yoksa onlar, biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar? Seyuhzemul cem'u ve Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak, ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Onlara asıl vaat edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır. İnnel mügerimine fi zalâlin ve suğur yokça ishabun finnari doğrusu günahkarlar bir sapıklık ve delilik içindedirler yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara tadın cehennemin dokunuşunu denir inna kulli şeyin şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Bizim buyruğumuz ancak bir göz kırpması kadar kolay ve süratli olan tek bir emirdir. أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ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 اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ ف۪ي جَنَّاتٍ Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar, cennet bahçelerinde ve ırmak kenarlarındadırlar. Onlar sonsuz kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda,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 Allah göğü yükseltti ve ölçüyü ortaya koydu. Elle tap o filme Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın وَاَق۪يمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. وَضَعَهَا Allah, yeryüzünü de canlı varlıklar için döşeyip ortaya koydu.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 فَبِأَيِّ اٰلٰئِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ O halde, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارُ و خلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء إربكوا ما تكذبان. Allah insana ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yaratmıştır.